Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysalam Bu tozuna hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler bayramınız kutlu olsun. Bugün bayram ancak memlekette bayramın hiçbir anlamının olmadığı yerlerde var. Bu bayram gününde bayrama gözyaşı ve acı ile giriyoruz diyenleri ziyaret edeceğiz. Van'a konteyner kentlere gidiyoruz. 23 Ekim 2011'de 7,2 ve 9 Kasım 2011'de 5,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Van ve ilçesi Erciş'te depremzedelerin geçici barınmaları için 34 konteyner kent kurulmuştu. TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan 15343 konutun geçen yıl 23 Ekim'de teslim edilmesinin ardından konteyner kentler kademeli olarak kaldırıldı. Ancak kiracı olan ve kendilerine konut çıkmayan yaklaşık 500 aile bazı konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler. Anadolu, Tahir Paşa ve Kaya Çelebi konteyner kentleri bugün hak ihlalleri ve mağduriyetlerin mekanları. Depremlerin ardından konteynerlere yerleştirilen ve daha sonra konteynerleri boşaltmaları için Van Valiliği ve AFAD tarafından baskı uygulanan elektrik ve suları kesilen depremzedelerin sorunları gün geçtikçe büyüyor. Yaşadıkları felaketin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen hala başlarını sokacak bir ev sahibi olamadıkları gibi yerleştirildikleri konteynerlerden zorla çıkarılmak istenen depremzedeler bugün çok zor koşullar altındalar. Elektrikleri olmadığı için ısınma problemi yaşamaktalar. Soğuklar başlamasına rağmen konteynerlerin içinde yangın tehlikesi yüzünden sobalarda yakılamıyor. Nitekim elektrikler kesildikten sonra havalar da çok soğumaya başladı. Isınalım diye konteyneri delerek soba kurduk diye anlatan bir depremzede konteynerler plastik olduğundan çok çabuk ısınıyor. Gece sobayı yakarak uyuduk derdiğimiz yerde yanma oldu. Uyanmasaydım ben ve çocuklarım yanarak ölecektik diyor. Yemek ve yıkanma gibi ihtiyaçlarını ise konteynerlerin önünde yaktıkları ateşle sağlamaktalar. Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre eski ayakkabılar yakılarak ya da tezek kullanılarak yemekler pişiriliyor. Bu yemeklerin birçok kişiyi zehirlediğini ve hastaneye kaldırıldığını anlatıyorlar. Çocuklar çöpten karton topluyor, artık odun da bulunmuyor diyorlar. Bu şekilde yerde taş üstünde ateş yakılıyor. Yemek, çay böyle de pişiyor. Bu şartlar altında kazalar da geliyor. Yine Elif İnce'nin haberine göre 8 yaşındaki Emre Yılmaz karanlıkta yerde yemek pişen ateşe düştü. Yüzü yandı, 5 gün hastanede kaldı. Öğrenciler mum ışığında çalışmak zorunda kaldığından mum da ciddi bir yangın tehlikesi. Uyku tulumu yanıp kaza atlatanlar var. Bu hilaller tablosunda sadece barınma değil eğitim hakkı da erişilmez oluyor. Mum ışığında soğukta ders çalışmak bir dert... Ama bu ancak okula gider, gidebilenler için elbette. Çocukların ancak dörtte birinin okula gidebildiği konteyner kentlerdeki çocukları kalıcı ikametgah yok diye almayan okullar olmuş. Ailelerin tepkisi üzerine farklı okullara kabul edilmişler. Çocukların kimi dört şeritli otoyolun karşısındaki okula gidiyor, kimi servis olmadığı için aynı yoldan okula 3-4 kilometre yürüyor. Üniforma çanta alacak durumu olmayanlar çoğunlukta. Bir öğrenci... Bir okul yetkilisinin annesine, herkes polis asker çocuğu, sizinkiler ezilir, hırsızlık olsa çocuklarınızdan bilirler dediğini anlatıyor. Konteyner kentlerde yaşayanları tahliye mecbur etmek için sade elektrik ve sular kesilmekte kalmamış. Hizmet olarak cami, çamaşırhane, kreş, etüt salonu, çocukların oyun parkı, kütüphane, spor salonu ne varsa valilik tarafından kaldırılmış. Hani bayram hediyesi ancak böyle mi olur desek. Konteyner kentlerdekilerin nüfus profilleri incelendiğinde tablo daha da vahim oluyor. Anadolu konteyner kentine bakarsak çoğu 1990'larda zorunlu göçle van'a yerleşmiş, deprem van'ı vurmadan önce de zaten zor durumda olan 4-5 çocuklu aileler var. Depremden önce birçoğu askira verdikleri kerpiç evlerde oturuyorlarmış. Aralarında parklarda sabahladıkları zamanları anlatanlar da var. Deprem evlerini yıkınca çadır, akraba evi derken kendilerini ilk günlerde 5 bin kişinin yaşadığı bu konteyner kentte bulmuşlar. Ev sahibi olanlar yeni yapılan tokillere yerleştirilmiş ama kiracılara ve tapusuzlara bir türlü sıra gelmemiş. Van valiliği ve afat konteynerleri terk etmelerini istemiş ancak gidecek yerleri olmadığı için çıkmıyor. Ve Anadolu Konteyner Kent'te bu zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yaklaşık 150 aileden 20'si 28 Ağustos'ta açlık grevine başladı. 15'i kadın, 11 erkek depremzede açlık grevini halen sürdürmekte. Van Valisi Aydın Doğan, açlık grevi yapan depremzedelere sundukları ve son derece makul olan çözüm önerisine depremzedelerin yanaşmadığını söylüyor. Peki bu önerini? Valiliğin tespitlerine göre yüz civarı ailenin maddi durumu iyiymiş. Hatta 4x4 cipleri olanlar varmış. Bu ailelerin dışında kalanlara maddi durumları iyileşene kadar kira yardımı sözü vermişler. Ancak depremzedeler bu iddiaları kabul etmiyorlar. Vali arkadaşlarımız hane hane durum grafiği çıkarttı. Bazı kişilerin 4x4 cipleri var dese de depremzedeler hiçbir saha çalışması yapılmadığını anlatıyorlar. Araştırma yapılsa 60 ailenin neredeyse hiçbirinin gelirinin olmadığı, 35-40 ailenin ise asgari ücretle geçindiğinin ortaya çıkacağını söylüyorlar. Ayrıca kira yardımı sözü sadece yeşil kartları kapsamakta ve bu söz resmi bir belgeye dökülmemiş. Anlayacağınız lafta. Kira yardımı dedikleri aileden birinin engelli olması, hiçbir sosyal güvencesinin olmaması gibi gerekçelere dayanıyor diyerek valiliğe tepki gösteriyor. Evet sevgili dinleyiciler Van'ın hali pür melali böyle. Şimdi de konuyla ilgili görüşlerini almak üzere Anadolu Konteyner Kent'ten açlık grevindeki ailelerin sözcüsü Ali Ahi'ye bağlanacağız. Ve ardından Tahir Paşa ve diğer Konteyner Kent'teki sözcülerle de konuşacağız. Merhaba öncelikle hoş geldin. Ee, şimdi açık radyo olarak bayramınızı kutlamak isterdik Anadolu Konteyner Kent'in ama sanırım orada şu anda bayramın bir anlamı yok gibi. Ee, yani bayram şu an bize ilk geliyor. Ha, ha. Peki evet, sen evet. E, orada e, açlık grevindeki ailelerin sözcüsüsün. Bize evet. anlatır mısın? Nasıl bu duruma geldiniz ve açlık grevinin sebepleri nedir? Şu anda oradaki durum ne? Şu anda hava nasıl? Van güzel galiba şimdi en azından. Evet. E, tabii e, güneşli bugün Hı -hı. hava. E, Biz tabii bu eee Önümüzdeki günlerin de güneşli olmasını istiyoruz. Hı. Çünkü zaten ısınma sorunumuz var. Elektrik sorunumuz var. Yani hava kötü olursa çocuklar ve aileler ciddi anlamda kötü etkilenecek. Hiç elektrik suyunuz ee, yok mu şu anda? Şu an elektriklerimiz yok. 61 gündür elektrikler aha, yok. Aha. Suyumuz akıyor. Hı hı. Belediye kez Yani dokunmadı ona. Hı hı. 53 şimdi açtık. Revi devam ediyor. Ve 53 gündür Valilik e, maalesef e, ve yetkililer konuya kalıcı bir çözüm adına hiçbir girişimde bulunmazlar. E, hep sorunu e, sorundan uzaklaştılar. Yani. E, Üzerine bir türlü konu, e, sorunu almadılar. Yani, e, çok da böyle muhatap olmak istemezler. Sizin ya da, talebiniz ne Ali? Onu bir anlatır mısın? Siz ne istiyorsunuz evet. Valilik'ten en önce? Şöyle biz ilk ee, bu greve başlar başlamaz dedik ki bizim talebimiz çok nettir. Kalıcı konut istiyoruz. Hı hı. Siz kiracı ee, mıydınız daha önce oturduğunuz konutlarda? E, tabii büyük kısmı kiracı. Hı hı, yani hı hı. E, çok Birkaç tane istisna aile harfi diğerlerinin yani hepsi tamamı kiracı. Ee, biz kalıcı konut istedik. Hı hı. E, bu insanların tabii hepsi de davaltıcı insanlardır. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu insanlara öncelikle olarak da şunu söyledi dedik ki bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz biz, hı. talep ediyoruz dedik. E, komisyon kurulsun bu aileler iyi araştırıldıktan sonra çünkü e, burada sosyal güvencesi olan veya e, görünen en azından aileler de var. Bunlar da ciddi anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Maalesef Türkiye'de şu anda e, sosyal güvende çok büyük bir şeymiş gibi görülüyor. Hı hı, yani hı. sanki çok büyük bir maharetmiş gibi. Halbuki hı hı. sosyal güvenliğin de e, sorgulanması lazım. Yani çok çocuklu Çünkü, aileler var değil mi mesela? Evet. Hı hı. Ondan ziyade yani ailenin ekonomik <gülüyor> sıkıntıları vardır fakat e, devlet işe sadece işte e, nasıl olsa buraya bir e, geliri var. Hani işte bir maaş giriyor ama bu maaşın ne kadar aileye yansıdığı, gerçekten yansıyor mu, yansımıyor mu hı hı. E, ya da aylığı nedir, hı hı. ne alıyor? Bunu hiçbir şekilde araştırmadan tamamen e, masa başında kararlar alınıyor. Hı hı. E, mesela örnekleyecek olursak e, burada emekli aile vardır. İşte emekliliğe görünüyor. 140 TL, 150 TL e, malumlen emekli maaş alan hı hı. aileler var. Hı hı. Bu bir şeymiş gibi, bir gelmiş gibi görünüyor. Ondan ziyade işte sosyal güvencesi olan yine çalışır durumda olan arkadaşlar vardır. Maaşının büyük kısmı ya da tamamı yani ailesine yansımayan. Hı hı. işte zararlı ihtiyaçtan dolayı daha önce belki depremle beraber ve deprem öncesinde yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle şu anda halen yansımayan aileler var. Yani borçları ee, mı var bu ailelerin? Acaba? Yani yani. Hı. Tabii tabii. tabii. Ee, şimdi bunun için iyice bir... Araştırmanın yapılması Peki Vali Bey'in bir şeyi var biz araştırma yaptık grafik çıkarttık diyor işte durumları iyi olanlar var diyor. Evet şimdi sağlıklı bir çalışma yapılmadı. Maalesef çalışma tamamen şöyle tedarik kimik numarası üzerinden sorgulatılma yapıldı. Soymiş yani dediğimiz var ama pek fazla sağlıklı yapılmadı. Gelip görmediler yani Mesela evet. Evet yerinde bir çalışma yapılmadı. Saat taraması yapılmadı. Ee, dolayısıyla çok da sağlıklı bir şey çalışma yürütülmedi. Hı hı. Ee, bunun için e, e, biz tabii sürekli bu önümüzden sürüldü. İşte sizi o aileleri e, çeker, e, gönderirseniz sanki biz devletmişiz gibi hı hı. bir şey oluşturdu. Hani biz, biz çıkartırsak e, öbürü sosyal güvencesi olmayan ailelere bir çözüm bulacağız gibisinden. Yani ee, pardon sosyal güvencesi çalıştım. olan aileleri mi çıkartın diyor valisi size? Aynen bizden bekliyorlardı. Peki o aileler sokağa mı? ne Nereye gidecek? Kiralayacak durumları yoksa? Yani deprem öncesinde neredeyse tekrar oraya geri dönün defalarca bu şekilde. Peki böyle bir imkanları var mı? Yok sanırım şu anda var mı? Bir, kiralar artmış durumda Van'da değil mi? Van'da deprem öncesinde kiralar 50 lira 100 lirayken ha. en kötü kiralar. Şu anda en kötü kötü kira 300-400 TL'dir. Ee, yani 600-700 TL'ye varan kiralar var. Hı hı. Şimdi asgari ücretle çalışan bir insanın bu kirayı karşılaması İlka da son derece tabii, zor tabii, bir durumda. Yani. Bu tabii ayrı bir muamma. Şu anda işte e, ondan ziyade e, burada sınıflandırma, e, birbirinden ayrıştırma, hı hı. E, çözümsüzlük haline getirerek, insanları e, yalnız bırakarak, insanları birbirinden ayet ederek e, yine bunu yapmaya çalıştılar. Hı hı. E, bundan ziyade Özellikle mesela Sayın Başbakan'ın geçen sene yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte biz bütün yurttaşlarımızı sahipleneceğiz, mağdur etmeyeceğiz. Hepsine barınma ihtiyacını karşılayacağız şeklindeydi. Van'da 40 bin civarında konut ikilmasında dağmen 27 bin civarında konut yapıldı. Geri kalan 13 bin aile mağdur edildi. Yani şu anda sadece konteyner kente yaşayan halk mağdur değil. Burada Van'da yaşayan sessiz durumda kalan, sessiz durumda kalan maalesef ki yine maalesef... Şu an Van kamuoyu, Van halkı çok da fazla destek sunmuyor bu konuda. E, vali özellikle e, mağdur halkı mağdura şikayet ediyor. Peki hani işte Ali bir şey hocam hep... pardon şimdi TOKİ tarafından 15.343 konut yapılmış. Bu konutların hepsine deprem yerleştirilmedi mi? E şöyle bir durum vardı mesela düşünün ki 5 evi olana konut verildi. Ee, yani bu ne kadar adil olur. Ha şu anda evi e, merkezde hı. olup da Türkiye'yi alan e, aileler de var. Hı hı. Ee, bu sağlıklı bir çalışma değildi çünkü hı hı. E, burası aslında bir afet e, bölgesiydi. E, fakat afet bölgesi ilan edilmediği gibi de hı hı. E, aynı zamanda Türkiye'de Türkiye koşullarını biliyorsunuz hı hı. E, ve 27.000 lira emanet edip 75.000-80.000 bin, bin, e, TL civarında halka satıldı. Ee, ve zaten mağdur olan evini itiren hmm. işini yitiren, aşını yitiren, işini yitiren hmm. eşasını hmm. yitiren, psikolojisi altı olan bu halk daha da fazla mağdur hmm. edildi. Daha da fazla e, yani borçlandırılarak hmm. aslında e, hayatları da ipotek altına alındı. Yani bütün, e, bu, tabii tabii, tabii bak, bir şey, şey sözüm Şimdi bütün tokilerde şöyle bir şey oluyor. Ödeyemedikleri için borcuyla satıp çıkıyor nüfuslar. iki seneye yani bu ne zaman teslim edildi? Geçen sene. Hiç var mı böyle şu anda satıp çıkan? Ee, tabii yüzlercesi aynı hı -hı, şekilde hı. daha alır almaz anahtarı alır almaz yaptı. çünkü adam diyor ki, e, ben hı -hı. oraya gideceğim örneğin benim hiç gelirim yok veya asgari ücretliyim e, ben diyor e, eğer ki e, eğer ki hı -hı. biz bu e, şeyi ödeyemeyeceksek hı -hı. en azından bunu nakli bir paraya e, çevirip hani bir, hı -hı. Bu, bu kısmıyla ailemi geçindireyim şeklindeydi hı -hı. yani insanlar şartlarda bırakıldı. İnsanlara ikinci bir alternatif yolu bırakılmadı. Çözüm yolu bırakılmadı. Hı hı. Tamamen kendi e, bildiklerini uyguladılar. E, de, Tokileri hı hı. dağlara hı hı. kurarak insanlara da e, hiçbir çözüm yolu da ürettirmediler zaten. Hı hı. Burası dediğimiz gibi afet bölgesi ilan edilmedi ve merkezi de evler hı hı. E, kurdurulmadı. Hı hı. Yani dağlara tamamen yapıldı bu. Hı hı. Peki Ali evet. şimdi zaman akıyor. Ben bir şey daha soracağım. Şimdi Anadolu konteyner kentteki nüfus yapısı ...daha önce iç göçle gelen... ...zaten daha zor şartlarda bir nüfus yapısı... ...diye okudum ben. Doğru mudur bu? Ee, 1989'da... Hı -hı. ...öncesinde... E, ...köylerle... ...zoğlan geçmettirilen... Hı -hı. A, ...aileler var büyük kısmı. Hı -hı. Bu, zaten biz şunu söylüyoruz... ...bu hayatımızdaki ikinci evet, deprem... ...ikinci deprem. Şimdi Tokiler'de... Evet. ...yerleşenler için üçüncü deprem oluyor aslında... ...değil mi? Üçüncü bir sürgün ee, oluyor. Yani. Aynen yani... Hı -hı bizim zaten gençliğimiz gitti hayatımız her şeyimiz alt üst oldu geleceğe karamsar bakıyoruz artık gelecekle alakalı bir planlama yapamıyoruz yani birçoğumuz mesela örneğin bölgenin en büyük sıkıntılardan bir tanesi işsizlik ondan sonra eğitim mesela eğitim konusu şu mesela mesela bende çok büyük derin yaralar yarattı 33-34 yaşındayım şu an ben özellikle bu e, istediğim e, şeyi alamamanın hani Hı -hı. bu ülkemizde maalesef bir etket e, meselesi var hani e, bunu e, Hı -hı. belki de okuyamamanın vermiş olduğu Hı -hı. çok büyük Hı -hı. rahatsızlığı ben Hı -hı. hayatımda Hı -hı. sürekli yaşadım. Evli misin ee, Ali? Evliyim evet. Çocuk Evli kaç çocuk var? 3 çocuğum, çocuğum var evet. Var. Hı -hı. Allah bağışlasın. Evet. Peki o, onlar okuyor mu? Nasıl gidiyorlar şu anda oradan okula? E, e, benim tabii büyük oğlum 2. sınıfa Gidiyordu. Maalesef yakın okul olmadığı için de Hı -hı. okula gitmiyor şu anda. Halen eğitimden Hı -hı. geri kalmış durumda. Ben tabii her şunu söyledim dedim ki hayatta yaşamış olduğun sıkıntıları, özellikle eğitimle alakalı Hı -hı. olan sıkıntıları ben mümkün olduğunca çocuğuma yansıtmayacağım, yaşattırmayacağım. Hı -hı. Çünkü bu içimde hep bir burukluk yanahtırdı. Çok kalabalık bir ailenin çocuğu olarak okuyamadık. Hı -hı. Geride kaldık işin açısından. Peki Ali söylemek istediğin başka bize en son ne söylemek istersin? Ne mesaj verirsin? Ben şunu söylüyorum. Hı hı. Umuyorum ki Türkiye'deki 75 milyon insan bu ilçe bizimken bu ülkenin başkalarının yönetmesini istemiyoruz. Hı hı. Bizim kendi irademizle yönetilmesini hı hı. istiyoruz. Hı hı. Bu topraklar bizim, bu topra topraklarda yetişenler de bizim. Hı hı. Dolayısıyla kendi kararlarımızın kendimizin almasını İstiyoruz, umuyoruz ve halktan da güçlü bir ses bekliyoruz. Hı hı. Çünkü bu sadece burada bahsettiğimiz gibi birkaç e, e, yüz civarında ailenin sorun ve sıkıntısı değil. Hı hı. Ülkemizdeki evsizler ve işsizlerin, mazlumların e, sıkıntısıdır. Hı hı hı. Dolayısıyla bütün Türkiye'de yaşayan halkın bunun rengi, dili, dili hı hı hı. dini, ırkı, mezhebi hiç e, mühim değil. E, bu insanların bir araya gelip bu ortak talebi güçlü bir şekilde e, iletmeleri gerekiyor. Artık e, ülkemizde de her şey kağıt üzerinde değil artık hayata geçmesini bekliyoruz ve umuyoruz. Peki Ali çok teşekkür ederiz. Ben Ağzına teşekkür ettim, sağlık. Sağ çok çok sağ teşekkürler. Umarız sağ en sağ kısa olun. zamanda çözüme kavuşur. Biz duyurmak için elimden gel, elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ettik sağ olun. Anlatmalık İyi günler. İyi günler. Evet sevgili dinleyiciler, Anadolu Konteyner Kent'ten Ali ahi dinledik. Şimdi bir başka Konteyner Kent'e gidiyoruz. Ayşe Sevince bağlanacağız, Kayaç bir de. Ayşe merhaba. Şimdi va vakit akıyor, Ali ile konuştuk az önce Anadolu Konteyner Kent'ten. Biz senden de oradaki durumu kısaca bize özetler misin? Özellikle kadınlar ve çocukların durumunu merak ediyoruz. Ya oradaki kadınların durumu inen ki çocuklarımızın Hı -hı. durumu perişandırlar. Böyle elektriksiz, susuz, soğuk. Su yok şu anda. Sizde su yok. Şu anda yok. Aha, aha, suyu da kestiler. Aha. İşte elektrik de yoktur. Aha. Ondan sonra karanlıkta inan ki böyle güneş batar. Bu günlerde zaten güneş de yok. Hani şey olarak o kadar havalar soğumuş. Çocuklarımız donuyor yani o konteynerde. Aha. Peki valinin oh. size çözüm önerisi nedir? Ya, valimizin önerisi şudur bize sadece diyor ki ben sizi şöyle kira vereceğim. Hı -hı. Ondan sonra kiraya gidin E biz e, valimizin kirasız olmak istiyoruz o bize kira vermesin biz ona verelim. Hı -hı. Hı -hı. Yani biz onu istiyoruz. Hı -hı. Yani siz ev sahibi olmak istiyorsunuz değil mi? Hı -hı. Ev sahibi artık ben 16 yıl 17 yıldır Hı -hı. de ben kiracıyım yani ki oradan Hı -hı. buraya oradan buraya şu anda ben yani milletime değil de devletime kira vermek hmm. istiyorum. O kiracısı hmm. olmak istiyorum. Bir de valiliğin bu sözü sadece sanırım yeşil kartlılara güvencesizleri mi e, Evet kapsıyor. yeşil kartlılara hmm. demiş. Ee, sadece sözde hani... midir bu? Yani bir yazılı da değil değil mi? Bu sadece bir sözde birkaç evet, an. Evet sözde. Yani Kaç ama... ne diyor mesela? Şu anda ben ne kadar güvenebilirim? Hmm. Hmm. Hadi bak hangi eve gidiyorum? Bana 2 ay e, peşinat istiyorlar. Hı -hı. Yok efendim 300-400'den aşağı ev yok. E, Güvenemiyorumlar. Da daha önce ben 150-200'e oturuyordum. Hı -hı. Şimdi kiralar artmış durumda diyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Şu anda Van'da inan ki bütün evler hasarlı. E, bir deprem daha bekleniyor. Hı -hı. Ben ona da güvenemiyorum Hı -hı. şu anda gidi. Şu anda ben, bizim tek istediğimiz bize bir çare yani. Hı -hı. Peki. Bizlerimiz... Bir duysunlar artık bize hı hı. yetkilerimize sesleniyoruz burada. Ayşe Biz yemekleri de... nasıl yapıyorsunuz? yemek İnan kesin? ki ocakta. Hı hı. Ocağımızı hı. yakıyoruz. Hı hı. Onu yakınca odun bulamıyoruz. Çevredekilerden Allah razı olsun. Bazen veriyorlar bize odun getiriyor. İnan ki bak gazeteci arkadaşlarımız hı hı. olsun. Şöyle geldiler bize baktılar. Yaptığımız tek bir makarnadır bir çorba. Hı -hı. Başka da yok yani. Çocuklar okula gidebiliyor mu? Çocuklarımız okula gidiyor. İnan ki dışlanıyorlar okulda. Geçmiş gün işte öğretmen çağırmış. Şu çocukların üstü, ütüsüz falan formalı. Ne yapabiliriz diyor. Üç aydır, iki aydır biz karanlıktayız diyor. Elektrik yok, şey yok. Hı -hı. Ancak böyle yapabiliyoruz. Hı -hı. Yağmur yasak Zaten perişan kalıyoruz. Oz konteynerler damlıyor, kiminin evine su basıyor. Yani peki, çok kış, perişan... Şimdi kış da geliyor Ayşe. Nedir? Ne yapacaksınız? Ne? İşte kış geliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hı -hı. Yani Hı -hı. hani inan ki milletimiz, oradakiler Hı -hı. çıkmıyorlar yani. Hı -hı. Peki, peki zaman akıyor maalesef. Biz e, Tahirpaşa'ya da bağlanmak zorundayız. Evet. Ben e, gerçekten çok e, üzüldük bu duruma. Elimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Bize son bir mesajın var mı söylemek istediğin? Ya son mesajımı acaba başbakanımızın haberi var mıdır bundan? Hı hı, hı, -hı tamam. Biz, biz onu şey yapıyoruz. Bize lütfen yardımcı olsunlar yani. Tamam. Biz... Zaten kalmışız şöyle 200 bu banda 200 eve, hı -hı, 200 hı -hı. aileye ev yok mudur? Hı hı, hı, -hı. Ve Tokyo Başkanı'na tabii. Belki şey Çevre Şehircilik Bakanı'na da bu mesaj değil mi? Evet. Evet. Peki. Ayşe çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolaylıklar. Aradelfiz i̇nşallah için. çözüme kavuşur sonuçta. her şey. İnşallah. İnşallah duyarlar sesimizi yani. Artık yani bu haftadan sonra doğumuzun e, soğuğu çok yani. Hı. İnan ki istemiyoruz yani hani bir felakete biz mani olmak istemiyoruz da çocuklarımıza da yazdık onlar hani bizimle çekmek zorunda değiller. Bak hı -hı, bazı bebeklerimiz hı -hı, var ya, hasta yaşlı nenelerimiz ya, ya. var dedelerimiz var yani inan ki işler acısı onlara baktıkça. Hı -hı. Peki canım peki kolaylıklar diliyoruz. Doğru, sağlık teşekkür ayışın. ederiz aradığınız için çok sağ olun inşallah duyarlar yani i̇nşallah. yardımcı olurlar. Evet sevgili dinleyiciler ve en son olarak Tahir Paşa konteyner kentten Kaniye Dilere bağlanacağız. Kaniye merhaba ben soruyu sorayım merhaba. sana çok kısa hemen cevap rica edeceğiz. He, Tahir he, Paşa konteyner kentte. Susun, ha, nedir durum? Tahir Paşa'da valla durumda elektrik yok. Bugün suyunuz içeride... var mı? Efendim? Suyunuz var mı? Ha suyumuz suyunuz Su var. Suyu kapattılar açtı. Evet. Ahan erotiklerimiz yok çocuklarımız banyo yapamıyor Hı -hı. dışarıda o, ocak yakıp lastik yakırlar hep çocuklar zehirlendiler hepsi o, o. elleri yandı Peki, yani efendim Şey nasıl içeride ısınmayı nasıl hallediyorsunuz Yok vallahi hiçbir şey ısınma hiçbir şey yoktur la battaniye battaniye aralarına giriyor hatta başka bir şey yok Anladım. Peki yani şey, çocukların şeyi nasıl okula gitme durumlarını? Vallahi çocukların, ha. vallahi şimdi sana bir şeyim şey Çocuklar yani ne biçim gidiyorlar? Çocuklarım vallahi yani bak öncelik ben kendimi, ben çocuklarımı okutamıyorum. Hı -hı. Benim kızım lise 2'ye gidiyor, bilişim okuyor. Yani hiçbir şeyine karşılayamıyorum. Hı -hı. Ben kendim okumadığım için diyorum çocuklarım çok okusun. ne servis yapabiliyorum, ne bilgisayar, bilgisayar vardı kızım, onu alamıyorum. Yani burada yani durumlar çok hı -hı. kötü. Peki size kiralık ev sözü vermiş Vali Bey, buna ne kızım, diyorsunuz? kiralık, hani kiralık ev sözü vermiş. Şimdi sana bir şey diyeyim, evler hep hasarlı. Hı -hı, hı -hı. Evler ha belli değil Sen ne zaman kira verecek vermeyeceği da belli değil. Bu yazılı bir, bir şey değil değil mi? Sözde mi sadece yok, laf? Anla. Ya bir aydı ya iki aydı. Başka Hı. Hı. Hı. verecek bir şeyimiz yoktur yani biz güvenmiyoruz. Hı. Sen daha önce kiracı mıydın? Oradakiler hep Senin kiracısınız ceden, değil ha, mi? Kiracılara hiç hak sahibi yapmadılar yani hiçbir yok, yer. Yok yok yapmadılar. Yok vallahi Hı. yapmadılar. Şimdi dışarıda açılara Biz bu iki senedi içinde, üçüncü senedi içindeyiz. Yani o öğrettiği de üstümüzde çekti. Ne çocukların banyosu ne okula gönderebiliyoruz. Ne okudabiliyoruz. Ben benim eşim de böyle hastasıydı. Ben kendim aslım hastasıyım. Yani burada hepsini Hı -hı. burada hasta oldum ben. Peki Karniye şimdi zaman doluyor. Ben hemen bir şey sorayım. Son bir mesajın var mı? Ne söylemek istersin bize? Valla diyeyim yani buraya yani biz kalitli bir yer istiyoruz. Hı -hı. Çocuklarımızı yani destek vesine okutması Hı -hı. için. Hı -hı. Okutamıyoruz. falan Gerçekten okutamıyoruz. Zor değil. Hı, peki canım. Yani benim... Valla onun için yani öğreticiler yok. Yani banyo yapamıyorlar. Okuradan gidemiyorlar. Yani hı. benim diyeceğim bu kadar. Hı, peki, peki. Çok sen teşekkür Allah. ediyoruz. Kolaylıklar teşekkür diliyoruz. Ederim. Açık sağ radyodan. Allah, sağ Allah razı olsun. Allah Teşekkürler. Allah'a Evet sevgili dinleyiciler. Van'ın hali pür melalini... Üç konteyner kentteki arkadaşlardan birebir dinledik. Ne diyeceğimizi şaşırdık bu bayram günü. Kunt hakkı ihlalleri, kiracılara hiçbir hak tanınmaması çok büyük bir ihlal elbette. Evet bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bayramlar dileriz. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Baysal